Evet. Yiyecekler kitabı 2025 Ömer bin Ebu Seleme'den. Aleyhissalatu ona adı, Allah'ın adını söyle, besmele çek ve önünden ye buyurdu. 2026 Ayşe annemizden. Aleyhissalatu vesselam bir gün ashabından 6 kişiyle yiyecek diyordu. Derken bir bedevi geldi ve onu iki lokmada yiyip bitirdi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam, "Bakınız şayet o Allah'ın adını ansaydı resmine çekseydi yemek size yetecekti. Binaenaleyh biriniz bir şey yediğinde Allah'ın ismini anın. resmine çekin. Şayet Allah'ın ismini anmayı başında unutursanız Bismillah evvelihu ve Aleykümselam. Başında ve sonunda Allah'ın adıyla başlarım desin. 2027 Ayşe annemizden yine aynı. 2028 Abdullah bin Busur'dan Babam anneme Ali sallatu ve için bir yemek yapsan dedi. O da trit yaptı. Abdullah eliyle da trit yemeğinin az yapıldığını işaret etti. Bunun üzerine onu çağırdı. Ali sallatu ve silem de da davete gelince, 50 tritin tepesine koydu. Sonra Allah'ın adını anarak alın buyurdu. Yemekte bulunan sahabeler de onun etrafından alıp yediler. Nihayet onlar doyunca Ali sallatu ve yemek sahiplerine hayır dua etti ve Allah'ım onları bağışla. Onlara merhamet et ve rızıklarına bereket ver. Değildi. 2029 Ebu Umame'den. Ali sallallahu aleyhi ve yediği veya içtiği zaman şöyle derdi. Allah'a gösterişten uzak, temiz, bereketli, terk edilmeyen, inkar edilmeyen, kendisinden müstahane de kılınmayan pek çok hamdolsun. ey Rabbimiz. 2030 Allahu salla ve selam şükreden, yemek yiyici, sabreden, oruçlu gibidir buyurdu. 2031 Enes'ten Ali salla ve selam biriniz yemeğini yediği zaman üç parnağını yalasın. 2032 İbn Abbas'tan Ali salla ve selam biriniz bir şey yediği zaman parmaklarını yalamadıkça veya yalatmadıkça elini silmesin. 2033 Ümmü As'tan bir gün biz bir yemek yerken yanımıza Ali salla ve Nubeyş'e girdi. Biz de onu yemeğe davet ettik. O da bizimle yedi. Sonra Aleyhissalatü Vesselam bize anlattı ki kim bir tabakta yemek yer sonra onu yalarsa tabak Allah'tan onun bağışlanmasını ister. 2034 Enes'ten Aleyhissalatü Vesselam birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerinden toprağı silsin ve Allah'ın adını söyleyip besmele çekip onu yesin. 2035 El Hasan'dan Makıl bin Yeser bir gün sabah yemeğini yiyor. Derken lokması düştü. O da onu alıp üzerindeki pis şeyleri giderdi. Sonra da yedi. Bunun üzerine o soysuzlar ayıplar, ayıplarcasına birbirlerine gözleriyle onu işaret ettiler. O zaman Makıl'ın adamları ona Şu acemlerin söylediklerine ne dersin? Onlar önündeki bunca yemeğe ve şu lokmaya yaptığına bakın diyorlar demiş. O da şöyle dedi. Hiç şüphesiz ben Aleyhissalatü Vesselam'dan duymuş olduğum şeyleri şu acemlerin sözünden dolayı terk edecek değilim. Gerçekten bizler birimizden bir lokma düştüğünde üzerinde pis şeyleri giderip onu yemekle emrolunurduk. Evet. 2036 Abdullah bin Ali Aleyhissalatü Vesselam biriniz yediği zaman sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer. Evet en çok dikkat edilmeyen noktalardan birisi. 2037 aynı. 2038 bakın dikkat edin. İyas bin Selemeden Aleyhisselatü Vesselam Büsür bin Rail ayrı sol eliyle yemek yerken gördü ve sağ eline ye buyurdu. O yiyemem dedi. Aleyhisselatü Vesselam da yiyem buyurdu. Ve Büsür'ün eli ağzına ulaşamadı. 2039 İbni Ka'ab bin Malik'ten Aleyhissalatü Vesselam 3 parnağı ile yer ve yalamadıkça elini silmezdi. 2040 Ka'ab'dan Aleyhissalatü Vesselam 3 parnağı ile yer yemeği bitince de onları yalardı. 2041 Ebu Şureyht'ten El-Huzay'den Aleyhissalatü Vesselam kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna saygı göstersin, ekramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine bir gün bir gece ağırlama ikramında bulunsun. Misafirlik ise üç gündür, bundan sonrası sadakadır.